İyi günler. Tohumdan hasata ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün bir yayın evi konuğumuz, Sinek 8 Yayın Evi'nden İrem Çağıl, yayın yönetmeni. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Bir de Egemen Özkan, o da Çevirmen. Hoş, hoş geldin. Şimdi siz... Sizin yayın eviniz çok dikkatimizi çekti. Çünkü çok güzel hani bir teması var şu anda. Çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili yayınlar yapıyorsunuz. Yeni bir kitabınız çıkmak üzere. Ama önce şunu sormak istiyorum. Bu nereden aklınıza geldi bir yayın evi kurmak ve bu konulara eğilmek? Aslında bu kitapları çıkarmak için biz bu yayın evini kurduk diyebilirim. Çünkü biz kendi hayatımız içinde bir takım alternatif... Mimari olabilir, alternatif yaşam biçimleri olabilir. Bunları e, araştırdığımız bir dönem oldu. Ve e, hayatımız bir şekilde farklı bir yöne doğru gitmeye başladı. Öğrendikçe kitaplardan ya da başka insanlardan. Ve gördük ki e, bir şekilde e, bunlar bir takım kitaplar üzerinden yayılmış. Ve bu literatür, e, 70'lerde e, e, yazılmaya başlanan bir literatür bir şekilde Türkçe'ye hiç geçmemiş. Ee, ve bu kitapların bir şekilde Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini fark ettik. Ve e, bir, bir yayın listesi oluşturmaya başladık. E, Birbiriyle bağlantılı olabilecek kitaplardan. En temel eserleri aldık ilk önce. İşte e, Permakültür gibi, e, Slow Food gibi ya da e, Ekoloji gibi çok temel kitapları Aldık ve e, başladık. Başladınız. İki sene önce başladınız galiba değil mi? Evet yani yayın evi fikri iki sene önce çıktı. Kağıt üzerinde iki sene önce kuruldu. Ve iki sene boyunca e, kitapların e, telifleri alındı. E, çeviriler yapıldı. E, kitapların oluşması için bir iki, iki, iki senelik bir süreç geçti. Şimdi ben elimde e, bir kitap tutuyorum aslında. Adı Ekoloji Cep Rehberi. Evet. Ve e, hani çok güzel bir kitap. Yani içini biraz karıştırdım demin. <gülüyor> biraz bahsedebilir misin bu kitapla ilgili? E, bu kitap e, Türkçe'de e, Ekotopya adlı eseriyle bilinen Amerikalı, Kaliforniyalı yazar Ernst Kallenbach'ın e, son e, eserlerinden biri. Aslında bir sözlük gibi bir kitap. E, içinde ekolojiyi oluşturan e, temel kavramları A'dan Z'ye açıklıyor yazar. Evet. Bunun önemi aslında şu. E, gündelik hayatımıza çok fazla kullandığımız kelimeler var aslında. Yerleşmiş mesela organik gıda diyoruz ya da e, ekolojik ayak izi diyoruz mesela. Bunların e, ne demek olduğunu e, çok bilmiyoruz. Ve bunların birbirleriyle olan ilişkisini de bilmiyoruz. Halbuki ekoloji bir, e, e, bir örüntüler ağı gibi bir şey aslında. Her e, şeyin, her organizmanın, her canlının birbirleriyle bağlantısı var. Ve bu kitap aslında o bağlantıyı görmemizle yardım eden bir kitap. Evet. E, zaten açığında baktığında en çok sevindirici olan oydu. Yani sözlük dediğince hani bir kelime için bir cümle değil. <gülüyor> bayağı açıklanmış şekilde. Evet. Bütün o temel kavramlar işte hava, karbon, evet. e, kentsel ekoloji. Mesela ekoloji deyip geçiyoruz. Evet. Her şey organik şu anda. Biz buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak da çok zorlanıyoruz aslında organik kelimesini. Hı hı. Ve şu anda Türkiye'de de yasak aslında her şey organik diyemiyorsun, her şey ekolojik diyemiyorsun. Mutlaka sertifikası olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bir kavram kargaşası var. Hı hı. Onu da çözmek üzerine bir kitap e, evet. bu. E, peki e, şimdi şunu sormak istiyorum aslında. Demin de biraz dışarıda konuşmuştuk ama e, şimdi yayıncılık deyince hani kitap demek bu. Hı hı. Ve... E, bir sürü baskı demek. Evet. Ee, sonuçta çevreci bir grup olarak. Bu baskı ve işte kağıt ve kağıt tüketimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani elektronik yayınlar veya bilmiyorum başka ekolojik çözümler ya da zaten ekolojik çözüm oldu mu <gülüyor> falan gibi. Ee, ham maddeye çok dikkat ediyoruz açıkçası. Yani bir ürünün nasıl üretildiğine, ham maddesine ve üretilme biçimine dikkat ediyoruz. Sonuçta onun son son bir şekilde elinize aldığınız şeye yansıdığını düşünüyoruz. Aynı hani bir gıda üretmekte olduğu gibi yani eğer onu doğru adil bir şekilde ürettiyse çiftçi bir şekilde o ilk görünüşe olmasa bile onun tadına ya da içindeki bazı şeylere etki ediyor. O yüzden üretim süreci bizim için çok önemli. Kağıt da aslında... Hem e, oksijen üreten bir canlıdan üretildiği için yani ağaçtan üretildiği için hem de e, basılabilir bir ham maddeye dönüştü me süreci içinde çok fazla e, kimyasal harcanlığı için oldukça aslında şey e, dikkat edilmesi gereken bir hammadde. Aslında çok e, fütursuzca kullanılıyor. Çok fazla kullanıyoruz ve e, geri dönüşüme atmıyoruz ve e, çok fazla kağıt boşa gidiyor. E, biz bunları hani bilen ve aynı zamanda hani bunların olmaması için e, ya da bunlarla ilgili bir bilinçlendirme e, amacında olan insanlar olarak tabii ki kağıda çok dikkat ettik. Hatta e, ...yani aylarca... E, ...kağıt araştırması yaptık. Ve şunu fark ettik. Şimdi iki tercihimiz vardı. Geri dönüşümlü kağıt kullanmak... ...ya da sürdürülebilir bir orman kaynağından... ...gelen sertifikalı kağıtları kullanmak. Yani bu konuda... E, ...bir... E, ...hassasiyetiniz varsa böyle bir iki seçeneğiniz var aslında. İkisi de hani çevreci iki seçenek. E, sürdürülebilir bir kaynak şu demek... ...orman kaynağı. Bir e, kağıt üreten bir firma bir ormanı yok etmeyecek şekilde kestiği ağacın yerine yenisini ekleyerek hatta daha fazlasını başka yerlerde dikerek kullandığı zaman bu sürülebilir bir kaynak oluyor. Ve üretim sürecinin de çevreye olan etkisini bir şekilde verilerle sertifikalandırıyor kağıdın etkisini. Bu sürdürülebilir bir kaynaktan gelen sertifikalı kağıt oluyor ve hmm. bunun bir takım şey, prosedürleri var. Nasıl organik gıda da mesela buğdayın ekolojik pazarlarında her üreticinin sertifikası var ve asılı. Bu kağıtta da aynı şekilde bizim aldığımız kağıtçıda bu kağıdın bir sertifikası var. Özellikle bunu tercih ettik. Ama ne yazık ki bu kağıtlar ithal. Ha, onu diyecektim. Türkiye'de yapılıyor mu evet, böyle Türkiye'de, güzel bir şey diyecektim. Yani Neredesin? kağıt üretimi çok yüksek nasıl denir, tonajlarda yapılan bir şey olduğu için ya devlet kanalıyla ya da çok büyük firmalar tarafından yapılması gereken bir üretim biçimi Türkiye'de yapılmıyor ne yazık ki. Bütün Türkiye'deki çevreci kağıtların tamamı ithal olarak geliyor. O yüzden... Ee, ya Aslında Türkiye'de birçok kağıt iter olarak geliyor ne yazık ki. Yani hmm. kağıt e, fabrikaları sekalar kapatıldığı için. E, ama e, çevreci kağıtlar ekstra pahalı. O da e, şu anda bunları fa çok fazla insan kullanmadığı için bu kağıtlar e, e, fantazi kağıt katalogunda yer alıyorlar. Yani <gülüyor> hani nikah davetiyesi ya da işte ne bileyim. <gülüyor> öyle fantazi <gülüyor> kağıtların içinde ekolojik e, çevreci kağıtlar da var e, ama e, biz istedik yani bu e, bu yani biz bir şekilde böyle başlayalım e, biraz daha pahalı olsa da hani bir şekilde örnek olalım ve e, bunu deneyelim e, ve e, insanlar ya da sivil toplum kuruluşları dernekler bunu tercih etmeye başladıklarında o zaman birim fiyatı düşecek kağıdın ama hiç kimse başlamazsa her zaman fantazi kağıt kataloğunda kalacak. Fantezi kağıt. Peki çok fiyatına yansıdı mı şu anda? Bilmiyorum. <gülüyor> ya biz fiyatını ama. Fiyatına çok yansıtmamaya çalıştık. çok çok fazla yansıtmadık evet. O zaman aslında Sinek 8 yayınlarından herhangi birini sırtınızı yaslayarak alabilirsiniz. Evet, yani evet. çevriciliğine güvenerek. Evet. O o belki biraz milleri var. Hani gelme milleri var evet. ama onun haricinde Doğa dostu. Evet. Zaten hem... arkasında en son sayfada bununla ilgili bir şey yazdık hani hem dikkat çekmek için hem de bütün bu süreci yani işte kağıtları gidip seçiyoruz kağıtçıları geziyoruz işte matbaaya gidiyoruz bunların hepsini hep fotoğraflayıp biz internetteki blogumuzda yazmıştık bunlarla ilgili hmm. şeyler o süreci paylaşmıştık son sayfaya da hem bu süreci anlattığımız web sitesinin linkini koyduk hem de kağıtlarla ilgili bir ibare. Koydu. Süper. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Sonra yeni çıkacak olan kitabınızı konuşalım. Tabii. Bu permakültürle ilgili. Hı -hı. Egemen Bey'in de çevirdiği aynı zamanda. Evet onu daha detaylı ve Sinek 8 yayın eviyle konuşmaya devam edeceğiz. Bir müzik arasından sonra. Müzik Side. She's the one that makes me cry The one that took me by surprise Powder puffs, candy and her eyes She kissed me, sent me real I'm dreaming paradise Small talk, be my baby Small talk, be my maybe Small, Small talk, be my baby now You and I were just crazy Dreamers in a world so hazy You grew up, acted like a lady Helped my hand, squeezed the tide told me i'm the one then you said i spoiled your phone you were going No, on says stage you're the show Small talk, be my baby, small talk Makes me cry. Tohumdan hasata ekolojik yaşam programına devam ediyoruz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden e, Sinek 8 yayın eviyle konuşuyorduk. E, yayın yönetmeni İrem Çağıl ve çevirmen Egemen Özkan'la. E, şimdi bu yeni çıkacak kitap permakültürle ilgili. E, biraz bahsedebilir misiniz bu e, kim yazarı kim ve e, neden alsınlar gibi? <gülüyor> Permakültüre giriş aslında bizim bu yayınların belki kurma sebeplerimizden biri, bize en çok ilham veren kitaplardan biri. Bu kitapla aslında Kaz Dağları'nda ilk defa karşılaştık. Victor'un Kaz Dağları'ndaki evindeki kitaplardan biriydi. Güneş'in bahsetmişti bu kitaptan ve biz de çok etkilenmiştik ve bir kopya almıştık. Sonra kitabı incelediğimizde ne kadar bütüncül bir şekilde konuları ele aldığını fark ettik. Yazışmaya başladık Avustralya'daki Permakültür Enstitüsü ile ve kitabın telifini istedik. Ve ondan sonra da çeviri süreci başladı. Peki çeviri süreci nasıl geçti? Yani <gülüyor> çeviri... hani kolay bir şey değil çünkü ben de yoga kitabı çeviriyorum şu anda. Alanım yok aynı zamanda ve çok zorlanıyorum çünkü her şeyin Türkçesi yok. Yani çeviri süreci bayağı maceraydı çünkü dediğiniz gibi şey kavramların karşılığı olmadığı gibi o kavramların içinde bulunduğumuz kültürde bazen yeri bile yok. O yüzden sadece çeviri değil bir kavram üretmek o kavramın içini doldurmaya çalışmak gibi bir şey oldu zorlu oldu çevirinin. O yüzden tek başıma da çevirmedim kitabı aslında. Ee, çok yardım edenler ve düzeltenler oldu. Ee, ama sonuçta şey, e, bizim içimize sindi çeviri. Yani benim de içmesinde, Bütün yayında emeğe geçen herkesin de içine sindi. Ee, şey iyiydi yani. O süreç öğretici oldu bizim için. Peki böyle hani permakültür sonuçta Permakültür kelimesi bile aslında garip bir kelime evet. değil mi? Türkçe değil ama evet. artık Türkçe'de öyle mi kullanıyoruz? Yani Türkçe'ye o... yerleşmiş durumda yani e, biz araştırırken çok rastladık permakültür diye. Bir ara e, çevirinin ilk başlarında acaba bir Türkçe kelime bulabilir miyiz, uydurabilir miyiz, bir, şey, bir şekilde anlam kazandırabilir miyiz diye çok düşündük. Ama bütün dünyada zaten permakültür diye kullanıldığını görünce... O konuya çok fazla vakit kaybetmedik yani çok uğraşmadık onunla. Çünkü zaten yazar da kendisi aslında türetmemiş. Bill Mollison'ın kendi oluşturduğu bir kavram değil. Kitap, kitabın içinde de yazıyor. Yıllar önce okuduğu sanırım Three Crops. Crops isimli bir kitabın alt başlığı Permanent Agriculture'mış. Kalıcı Tarım. Oradan permakültür kelimesini türettiğini de kitabın içinde de yazıyor. Ee, aslında biraz da tartışmalı denebilir ona. Çünkü e, kalıcı tarım gibi ya da permanent agriculture gibi bir şeyden bahsedince sanki permakültür sadece bir şeyler ekip içmek ya bir takım tarım faaliyetleri Kesinlikle. gibi anlaşılabiliyor. Ama aslında e, daha bütüncül bir disiplin. E, mimari, hayvancılık, e, coğrafya... Başka ne diyebiliriz deniz bilimi vesaire bunların hepsini bir araya getiren ve bunların hepsinden bir yaşam biçimi ya da bir tasarım bilimi oluşturmaya çalışan bir şey bir disiplin. O yüzden hani permakültür olarak kalması aslında iyi. Hani kalıcı tarım gibi bir şeyden bir, bir, bir kelime üretmeye çalışmak yani falan kötü bir şey yanlış olurdu. olurdu yani. Evet permakültür şimdi çok biliniyor Aslında Hı -hı. kursları da veriliyor şu Hı -hı. anda Türkiye'de. Ee, yani Türkiye'deki hem dinleyicilerimizle iki kere program yapmıştık ama artık Türkiye'de permakültür kelimesine Hı -hı. alıştı. A Aşinalar evet. Aynı şey gibi aslında. Slow Food da e, yine evet. yayın listemizde olan bir kitap. E, Slow Food Devrimi adında bir kitap e, var. Üçüncü çıkaracağımız galiba. E, bunu e, başlatan, bu hareketi başlatan Carlo Petrini'nin kitabı. E, onda, o kitap da bütün dillere yani Fransızca da dahil olmak üzere hani dillerine en e, muhafazakarca yaklaşan Fransızlardır. Onlara bile Slow Food olarak çevriliyor. Çünkü bir kavramı e, koruduğunuz zaman bütün dünyada o kelimeyi arattığınızda e, o bir ağ gibi e, birbirinize bağlıyor o kelime sizi. Türkiye'de de permakültür olarak kalması o yüzden iyi. Çünkü hani e, şeyini kaybetmiyorsunuz okuyucu olarak permakültür diye aradığınızda Avustralya'daki permakültürü de biliyorsunuz. İşte başka yerde de permakültür olarak geçtiğini biliyorsunuz. Ve o böyle bir bütün dünyada o konular, konuyla ilgili olan insanları birbirine bağlayan bir şey oluyor. Peki kitabın içeriği nedir? Yani onu alınca, okuyunca dinleyicilerimiz şu anda permakültürle hı hı. ilgili Bilgilenecek mi? Permakültür yapabilecek mi? Bu tarım gibi bir şeyse evlerinde yapabiliyorlar mı? Yoksa daha felsefi bir kitap mı? Aslında Permakültür çok e, pratik bir kitap. E, işin felsefesine çok e, girmeyen bir kitap. Çok ara ara bahsediyor gerçi Bill Mollis'in ama gerçekten e, pratiğe yönelik. Ve e, amacı şu, insan e, yerleşimlerinin, e, bu yerleşimlerinin bulunduğu yeri tüketmeden... E, sürdürülebilir bir şekilde nasıl tasarlanabileceği hakkında yazılmış bir kitap. E, çok basitçe mesela anlatmam gerekirse siz çoğunlukla e, bir arazide yani toprağın e, top, toprak ve bitkilerin olduğu e, yerler için daha çok e, çözümler üretiyor. Kentler içinde permakültür uygulamaları var ama e, mesela siz bir, bir dönümlük bir araziniz var. Burada bir eviniz var. Ve bu e, arazi içinde ee, oradaki, yani şöyle anlatayım, kendi e, yiyeceğinizi üretmek, kendi enerjinizi üretmek, su kaynağını e, kirletmeden kullanmak ve bütün arazinin size sağladıklarını e, birden fazla fonksiyon için kullanarak e, çok daha verimli şekilde birbirine e, Faydalı olacak. Karşılıklı bir e, etkileşim kurmak aslında. Araziyi oluşturan, e, bütün tasarımı oluşturan unsurlar arasında bir karşılıklı etkileşim kurmak. E, mesela diyor ki kitapta tavuk kümesinizi öyle bir yere kurun ki e, çok fazla çaba harcamadan hem işte tavuktan elde edeceğiniz işte tüyüydü yumurtaydı vesaireydi onları siz elde edin. Ayrıca işte gübrelerini tavukların gübrelerini kolayca toplayabilin. Aynı zamanda Tavuk kümesinin yanına işte tavuklara gölge olsun diye mesela e, diktiğiniz bir ağacın e, ağacı öyle bir seçin ki o ağacın üzerindeki yemişler kümesin önüne düşsün e, tavuklar oradan beslensin vesaire yani... Bütün sistem bir şey üzerine kuruldu. E, arazinin belli bir süre sonra kendi kendini döndürmesi üzerine kuruldu. Belli bir şey kurulduktan sonra sistem oluşturulduktan sonra bir belki beş sene, on sene geçtikten sonra sizin özel olarak hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. E, bunun içinde tabii e, hayvanları, bitkileri, e, mimari unsurları ve işte de demin bir kısmını sayabildiğim şeyleri çok iyi tanımak gerekiyor. En başta araziyi çok iyi tanımak gerekiyor. O arazideki e, hakim rüzgarları işte yağış düzenlerini vesaire bunları bilmek gerekiyor bunlar e, bir kere bilindikten ve öğrenildikten sonra e, arazinin tasarımı bunu buna göre yapıldığı zaman hem ekstra e, bir çaba gösterilmiyor hem işte fosil yakıt tüketen bir takım e, ekipmanlar teknolojilere e, ya hiç gerek kalmıyor ya da çok az gerek kalıyor e, böyle bakıldığı zaman evet çok şey e, çevre dostu ve <gülüyor> ekolojik bir tasarım değil mi? biraz e, hani doğanın zekasıyla insanın zekası yani ayırmak gerekirse eğer birleştirmek gibi yani evet. doğa mühendisliği evet, aynen, gibi öyle. çünkü genelde hani doğal şeyler hepsi sanki ya da doğa deyince böyle e, herkesin aklına hani e, ne derler işte domuzların yaban domuzların koşturduğu yer yabani falan hani yabani dünya. bir yer diye düşünüyorum ama aslında e, insan da doğanın Tam içinde, tam tam içinde. Evet. ve onu artık zekasını kullanarak doğayla iç içe yaşamayı öğreniyor hmm. yani hani doğada yaşıyorum diye illa da ilkel olmanız gerekmiyor evet. o yüzden hmm. çok saygı duyuyorum permakültür hmm. bilimine bilim evet. artık diyebiliriz evet. değil mi? Yani... bilimi olarak geçiyor. Ne bilimi de? Tasarım bilimi tasarım olarak bilimi. E, yani permakültür kursları verenler bu konunun uzmanı diyebileceğimiz insanlar tasarım bilimi olarak bahsediyorlar ki bana benim aklıma yatıyor. Çok güzelmiş evet. Evet demek ki o zaman permakültürle ilgili bilgi Hı -hı. almak isteyenler gelecek hafta herhalde yayınlanıyor kitap evet, değil kitap mi? Nereden hafta? ulaşabilirler ya da bu aslında bu ekoloji Cep rehberine de aynı yerlerden mi Aha. ulaşabilirler? Ee, kitap Ankara ve İstanbul'da şu an satışta. Küçük ve bağımsız kalmaya çalışan bir yayınevi olduğumuz için şu an büyük bir dağıtım ağına bağlı değiliz. O yüzden belli başlı kitap evlerinde var. Bunlar İstanbul'da Robinson Crusoe, Mephisto, Pandora, İstiklal kitabevleri. evleri. Ankara'da dost, arkadaş, dipnot, imge. Ee, ...internetten de yine bizim web sitemize girerek e, bizden sipariş verebilirler... ...veya bazı internet üzerinden satan e, kitap evlerinden yine sipariş verilebilir. O zaman sinek8.com evet değil mi? aynen öyle. ...com'dan. Ee, bir de benim çok ilgimi çeken hani bir sonraki kitabınız da tabii... Daha hiç olmadan neyi soruyorum Hı -hı. ama bu Slow Food'la ilgili olan kitap planı nedir ya da? Ben isterseniz bütün yayın listemizden bahsedeyim. Biraz evet. Ee, Ekoloji birinci kitaptı. Ee, Permakültüre giriş ikinci kitap. Slow Food devrimi üçüncü kitap olacağı benziyor. Onların da yine e, çevresi her şey bitti. Sadece sıraya girmeyi bekliyorlar. Ekoköyler diye bir kitap var. Çok e, enteresan. E, Gen Avrupa'nın yani e, Ekoköyler A'nın başkanı olan Jonathan Dawson'ı yazdığı bir kitap ve dünya üzerindeki sürdürülebilir yerleşkeleri incelediği bir kitap aslında. Hani Portekiz, Brezilya, Sibirya, Kanada gibi çok hani birbirinden farklı coğrafyalarda insanlar nasıl topluluklar Halinde birbirlerine destek olarak nasıl sürdürülebilir hayatlar yaşıyorlar. Bunun üzerine bir kitap. Ya da yaşayamıyorlar. Ya yani da neden başarılı olamadıklarını da uzun uzun anlatıyor ki o kısım da çok enteresan. Yani bir, bir sürü... Ekoköy girişimi olmuş ve başarılı olamamış. Hmm. Bu, bunun sebeplerini de anlatıyor ve bir kitabın bütününde de aslında güzel bir teorik çerçeve oluşturmuş. Bir ekoköyün başarılı olması için e, şu, şu şu şu şu unsurların olduğunu görüyoruz. Başarılı olanlarda bu, bu, bu unsurları görüyoruz. Olamayanlarda bu unsurları göremiyoruz gibi e, enteresan bir noktadan yaklaşmış. Biraz nesnel diyebileceğim bir yerden yaklaşmış köy Ama... girişimi e, niyetinde olan kişiler için <gülüyor> bayağı zihin açıcı. Birebir, evet. Ee, ondan sonra e, Van Shiva'nın kitapları var. Ha, o da. E, Shiva e, belki bilirsiniz e, evet. BGS'den kitapları çıkmıştır. Ünlü bir çevreci aktivist. E, onun e, biyografisi, onun hayatını anlattığı e, iyilerin yanında. Ve editörlüğünü yaptığı e, tohum ve gıdanın geleceği için manifestolar ve kendi e, yazdığı Petrol Değil Toprak Üç tane vanlandı Şiva kitabı arka arkaya çıkacak. O zaman bunları bu sene içinde görebilecek evet, miyiz? Evet evet hazirana kadar bunların hepsini çıkaracağız. <gülüyor> hazirana kadar. Evet. Çok güzel. Size o zaman bir daha konuk ederiz. E, <gülüyor> Bunlar böyle sıralanınca, <gülüyor> listelenince yeniden hatırlatırız dinleyicilerimize. E, çok teşekkür ediyorum Biz geldiğiniz teşekkür ederiz, için buraya. E, Sinek8 yayın evinden yayın yönetmeni İrem Çağıl ve çevirmen Egemen Özkan'la konuştuk. E, Sinek8.com'dan da zaten bütün detaylara bakabilirsiniz. Hı -hı. Ben kısaca ekolojik pazarlarımızı hatırlatmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de yarın yani cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günde Kartal'da ekolojik %100 ekolojik halk pazarlarımız sizi beklemekte. Sizleri de bekliyoruz ayrıca. Biz hep geliyoruz <gülüyor> zaten. Hep geliyorsunuz zaten. Tamam. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.